aydınlığı bulmaya, günü tamamını erdirmeye, keşfetmeye değer olanı yakalamaya gidiyoruz. Durmak için bahanemiz, yorulmak için zamanımız, umudumuzu kaybetme ihtimalimiz bugün de yok. Kemal Çat, Osman Yüksel, Muzaffer Ayıldız, Ebru Erkekli. Çiçeğimizin zarafeti, sabrı, bilgeliği cebimizde, yoldayız. Günün diğer yarısına doğru.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 Tatil yaklaşıyor. Bu hafta Cuma günü ilk ve orta öğretim öğrencilerimiz ve tabii ki öğretmenlerimiz için tatil başlayacak. Çoğumuzun şehirden uzak doğayla baş başa olabileceğimiz bir yerde yaşama hayali var. Gündelik yaşantımızda bu hayali gerçekleştirmenin pek de gerçekçi olmadığının farkındayız. Bu yüzden de hepimiz böyle tatil zamanlarını fırsat biliyoruz. Bir nebze huzur bulmak, yeniden doğmak, dinçleşmek, tazeleşmek için doğaya bırakıyoruz kendimizi. Özellikle evlere kapanmak zorunda kaldığımız salgın süreci bizlere doğanın önemini bir kez daha hatırlattı. Kalabalıklardan uzak, sessiz, sakin bir tatil arayışındayız hepimiz ya da doğanın içinde bir yaşamı özlüyoruz. Ve bunun yoluysa kimi zaman altın sarısı kumların üzerinde kamp yapmaktan, kimi zaman maviliklerin ortasında bir teknede olmaktan, kimi zamansa yeşilin her tonunun içinde bir orman evinden geçiyor. Sizin tercihiniz hangisi bilemiyoruz ama biz bugün... ...yönümüzü doğaya, doğaya uyumlu yaşama doğru çeviriyoruz. Hadi siz de gelin. Güne Bakan başladı. Hoş geldiniz. Güneş, ışık, sarı, umut, düş, şimdi gelecek birlikte. Güne Bakan devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye'deki karasal ortamlarda ve iç sularda istilacı yabancı türlerin tehditlerinin değerlendirilmesi projesi Teriyaz kapsamında istilacı tür kapsamına aldığı yeşil papağanların yumurtalarına müdahale edilmesini planlamıştı. Kamuoyunda büyük tepki yarattı bu proje görevli uzmanların papağanların yumurtlama zamanını belirleyememesi üzerine de şimdilik rafa kaldırıldı. Bakanlık verilerine göre Türkiye'de 29 ilde kaydı bulunan yeşil papağanlar İstanbul, Ankara, İzmir, Yalova, Antalya ve Şanlıurfa olmak üzere 6 ilde popülasyon kurabildi. Ülkeye ilk olarak 1975'te papağan ticaretiyle girdiği belirlenen türün en yoğun popülasyonu İstanbul'da, İstanbul'u Yalova ve Ankara izliyor. Şimdi bu tartışmalı konuyu Türkiye'de papağan sayımları ile ilgili de çok değerli çalışmalar yürüten Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Doçent Doktor Esra Perle konuşacağız. Telefon hattımızın diğer ucunda Sayın Perle hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Siz Türkiye'de papağan ile ilgili çok değerli çalışmalar yürütüyorsunuz. Aynı zamanda kuş gözlemi de yapıyorsunuz desek bu anlamda yanlış olmaz herhalde öyle değil mi? Evet doğru. Ee, öncelikle yeşil papağanların ülkemizdeki geçmişi üzerine biraz konuşalım dilerseniz. Biz kısa bir giriş yaptık 1975'te papağan ticaretiyle girdiğini ...belirttik ve sonrasında bu popülasyon arttı. Nasıl oldu da arttı? Neden arttı? Sizden dinleyelim hikayeyi. E aslında daha öncesinde de hani binlerce yıl öncesindeki mozaiklerde de Yeşil Papağan ve İskender Papağan'ın çizimleri, motifleri var. Evet. Osmanlı'ya da getirildiği biliniyor. Ancak o dönemlerde doğada hayatta kaldı mı kalmadı mı o bilgi yok. Hı hı. O yüzden yakın geçmişe dair ilk bilgi Ankara'dan 1975 yılındaki kayıt. Ve uzun yıllar boyunca Türkiye'nin e, yoğun biçimde ticaretin yaptığı bir tür olmuş e, Yeşil Papağan. E, ve aynı zamanda sadece yasal ticaret değil, yasal yasa dışı ticarete de konu olmuş bir tür. Zaten e, hem popülasyon yüksekliğinin, e, popülasyonların bu kadar yüksek olmasında hem de çok farklı illerde görülmesinde bu faktör etkili. Mesela sizin verdiğiniz e, rakamlardan farklı olarak şu anda günümüzde 34 ilde görüldüler. Evet. Bu da yine hani hem ticaretin hem hayvan kaçakçılığının etkisi. Ee, bir de vatandaşlar da tabii kasbi kazara doğaya bıraktıkları oluyor. Hmm. E, bu faktörler hepsi bir araya geldiği zaman e, biz e, bu hayvanları doğada görmeye başladık. E, yalnız işte türün de genel ekolojisine baktığımız zaman yarı tropikal bir tür. Dolayısıyla sert kimsel, kimsel koşullarda hayatta kalabiliyor. E, bu da onun bağımsız biçimde popülasyon kurmasını sağlıyor. Peki istilacı bir tür müdür papağan? Yani papağan popülasyonunun çoğalmasının ne gibi çekinceleri olabilir doğadaki diğer canlılar ya da insanlar adına? Aslında burada bir kavram karmaşası var. Hı -hı. İstilacı yabancı tür genel bir terimdir. Bunun Hı -hı. içinde yabancı ya da egzotik tür eğer etkisi yoksa sınıflandırmada terimi yabancı ya da egzotik girdirilmiş tür olarak geçer ancak... Etkileri görülmeye başlanırsa bu etkiler üzerine statüsü istilacı hale gelir. Şimdi uluslararası listelerde istilacı yabancı tür listelerinde yer aldığı için insanlar bunun doğrudan istilacı olduğunu düşünüyor. Ama her ülke kendi değerlendirmesini ayrı yapıyor. Hı -hı. Ve bu da her ülkedeki kayıtlara göre gerçekleşiyor. Mesela benim papağan sayımlarını yapmamdaki temel sebep bu. Vatandaş bilgi egzotik türlerin izlenmesinde çok etkili bir araç. Özellikle yeni kayıtların tespit edilmesinde, popülasyon artışlarında ve yine etkilerin tespitinde. Zaten bu 6 yıllık süreçte de vatandaşlardan gelen bilgilerle biz epey yol katetik bu konuda. Evet. Ancak yeşil papanlarla ilgili unutulmaması gereken şöyle bir faktör var. Bu hayvan ülkemizde kentsel alanlarda yaşıyor. Kentsel hı hı. alanlar bozulmuş ekosistemler ve bu bozulmuş ekosistemlerde birkaç türle ...etkileşim halinde olduğunu biliyoruz. Ancak, yuva rekabeti için... Hmm. ...ancak bu kayıtlar rastlantısal... ...ve çok kısa dönemli. Hangi yani, türlerle dönemli. etkileşim halinde? Yani... E, ...sincapla etkileşim hmm. halinde... ...ve sığırcık yuvalarında... E, ...kaydedildi. Yani sığırcıkla... ...yuva rekabeti yaptığı kaydedildi. Hmm. Ancak dediğim gibi uzun süren ...izleme yapılmadı. Hmm. Yani... ...sığırcık popülasyonunu şöyle etkiledi... ...böyle ortadan kaldırdı hmm. gibi bir bilgi yok... Dolayısıyla rastlamsal gözlemlerle bizim bu türün ekolojik etkisini istilacıya çevirmemiz mümkün değil. Yani sadece bu kayıtları alıyoruz, izlemeye devam ediyoruz. Ancak ileride önemli, nadir bir türle rekabete girerse ya da büyük bir popülasyonu etkilerse o zaman statüsü istilacıya doğru kayar. Bir diğer etken ekonomik etkisi burada da yayılış alanı etkili. Yani Türkiye'de sadece kentsel yeşil alanlarda, kentsel parklarda, bahçelerde yaşıyor. Evet. E, ve e, tarım alanlarına geçmiyor. Bununla ilgili en enteresan kayıt yine bizim çalışmamızda sonbaharda, 2021 sonbaharında Ankara Üniversitesi e, deneme tarlalarında e, ayçiçekleriyle beslendiklerini, hani hmm. programa da çok uygun, güne bakanlar evet. beslendiklerini tespit ettik. E, ama işte yine kentsel alan, yani bir bulgu elde ettik yalnız, ...kürsala doğru yayılışlarının geliştirdiklerine dair bir bilgimiz yok. Hı hı. Son değerlendirme faktörü ise sosyal etki. Bu etki işte her şeyi değiştiriyor. Hı hı. Bu hayvan kentsel alanlarda yaşadığı için insanlar yeşil papahanları çok seviyor. Çok sevdikleri için de inanılmaz yüksek bir pozitif etkisi var. Negatif etkisi genellikle kalabalık sürülerin çünediklerinde çıkarttıkları seslerden oluyor ama... Bunun da etki düzeyi oldukça düşük. Bütün bu faktörler değerlendirdiği zaman ülkemizdeki statüsü istilacı olmadı. İstilacı Hı -hı. olmadığı için de bu hala egzotik, kökenli, yabancı bir tür olarak geçiyor. Hı -hı. Şimdi, i̇stilacı türlerin yönetiminde şöyle de bir yaklaşım var. Sayıları onları istilacı yapmıyor ama popülasyon belirli bir rakamı aştığı zaman da Artık yönetim yaklaşımları geliştirilemiyor. Mesela İstanbul'da 5 bin bireyi aştı. Dolayısıyla İstanbul'da zaten yönetim yaklaşımlarının başarılı olmasına pek imkan yok. Dolayısıyla artık İstanbul'da papağanlar doğallaşmış diyebiliriz. Hmm. Bu da önemli bir bilgi. Sayıları onları istilacı yapmıyor dediniz. Yapmıyor. Bu yine çok altı çizilecek bir bilgi. Çünkü hani papağan popülasyonu arttı bu tür artık istilacı bir türdür ve çevreye ve başka canlılara zarar vermeye başlamıştır gibi bir doğru düz mantık yürütmek çok da doğru değil anladığımız kadarıyla. Tabii değil yani sistik olarak her ülkedeki etkileri değerlendirmek Hı -hı. gerekiyor. Ayrıca şu ülkede böyle bir vaka var o yüzden de bunlar istilacı demek de doğru değil. Çünkü bizim kendi ülkemizdeki durumu neyse onu değerlendirmek Hı -hı. gerekiyor. Şu anda bunun etkileceği, bu türün etkileri düşük hem kentsel alanlarda geliş gösterdiği için hem de ekolojik, ekonomik, sosyal parametrelere baktığımız zaman hala egzotik kökenli yabancı tür statüsünde yer alıyor. Peki bu sözünü ettiğimiz Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa, Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ortaya koyduğu Teriyas projesi kapsamında istilacı tür el olarak ilan edildi Papağanlar. Türkiye'deki karasal ortamlarda ve iç sularda istilacı yabancı türlerin tehditlerinin değerlendirilmesi projesi sözün ettiğimiz proje teriyaz. Nasıl değerlendiriyorsunuz siz bu teriyaz projesi kapsamında istilacı tür kapsamına alınmasını ve yumurtalarına müdahale edilmesi planlandı. Ama sanıyorum bir yumurtlama zamanıyla ilgili bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir erteleme ...durumuna geçildi. Şimdi e, söylediğim gibi... ...yabancı türlerin etkileri görülmeden... ...istilacı ilan edilmemesi gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla e, buradan... E, ...burada hani doğrudan bir istilacı... E, ...istilacı olduğuna dair... E, ...bir süreç geliştirilmiş... ...ve bu araştırmaya da dahil edilmiş. Evet. Şimdi buradaki eksikliklerden biri de şu... ...eğer Yeşil Papağan istilacıysa... E, ...buna en yakın tür olan... ...İskender papan neden değil. Hani o neden, Bu neden bu araştırmaya konu olmadı? Bunun da sorgulanması gerekiyor. Dolayısıyla etkileri görülmeden e, doğrudan istilacı e, olarak değerlendirmek doğru değil. Hı hı. E, o araştırmada da sizin söylediğiniz gibi araştırmacıların yumurtlama zamanını bilmemesinden dolayı yumurtalara müdahale edilemedi. E, gelecek da e, sanırım proje devam edecek. Dolayısıyla proje devam ettiği için yönetim yaklaşımları geliştirebilirler. Yalnız burada dikkate alınması gereken en önemli şey... E, türün özellikleri. Yani bu türe müdahale edebilmek için türün biyolojisini, evrimini, ekolojisini, genetini çok iyi bilmek gerekiyor. Bapağanlar çok zeki hayvanlar. Hı hı. Dolayısıyla bunlar bir müdahale yapılmak istendiği zaman yerlerini, yuvalarını değiştirebilirler. Hı hı. Bu müdahaleler ee, ...olumlu e, olması beklenirken daha da olumsuza dönebilir. Hmm. Bundan dolayı da e, bu tür yaklaşımların böyle e, denedik olmadı seneye başka bir yöntem deneyeceğiz gibi geliştirilmemesi gerekiyor. Farklı ilgi gruplarından görüşler alınarak e, durum değerlendirmesi yapılıp e, ortak bir e, karara varılması gerekir. Aslına bakarsanız e, o şehirde yaşayan halk üzerinde olumlu etkileri var diye düşünüyoruz biz bizim için çok... Hani sevimli canlılar bir şehirde o şehrin kalabalığının işte egzoz gazları taşıt ve bina kalabalığının içinde bir yeşil papağan görmek çok cazip gelir şehirde yaşayan biri için öyle değil mi? Ama tabii onlar için ne kadar doğru yaşam alanları şehirler onu bilemiyorum. Aslında Türkiye'deki temel problem doğaya farkındalığımız doğaya karşı farkındalığımız çok düşük. Evet. Türkiye'nin çok güzel yerli de var çok da renkliler. Ama vatandaş onların farkında değil. Tabi e, papağanların karizmatik görünümleri olduğu için sadece şimdi bir uzun yıllardır insanlar bunun yan, yanlarında taşımış, ticaretini Hı -hı. yapmış. E, Günümüzde geldiğimizde de böyle ihtilacı, potansiyeli, riski olan türler yani ön plana çıkmış. E, ama aslında e, şöyle söylemem gerekiyor. E, doğada evcil ve egzotik türlerin olmaması gerekiyor. Hı -hı. Sadece doğal yerleş gösteren türlerin olması gerekiyor. E, fakat insanlar e, birçok ikosisteme müdahale etmişler. Bu yeşil papağan örneğinde olduğu gibi. Ve e, bu şehirlerimize dahil olmuş. Şehirlerimizde çok fazla e, egzotik ağaç kullanılıyor kentsel parklarda. Evet. Bunlar çok kolaylıkla besin buluyorlar. Hı -hı. bulduklarında da zaten yerlerini değiştirmiyorlar. Orada besleniyorlar. Orada en yakın yerde yuvalıyorlar. Hı -hı. Dolayısıyla kentsel alanlar... Bunlar için çok avantajlı ortamlar. Zaten bu tür kendi kendine kolay kolay tarım arayışına gitmez. Evet. Ee, ancak işte e, müdahaleler olursa, hayvan rahatsız edilirlerse, o zaman durum değişir. Yine ülkemizdeki önemli problemlerden biri de şu: e, doğadan toplanıyor. Çok fazla yeşil papan parklardan ve mezarlıklardan toplanıp yeniden yasa dışı ticaret döngüsüne girdiriliyor. Bu çok yani daha ya, kötü onların yaşamları adına, değil mi? Hem yaşamları açısından kötü hem de e, normalde bunlar e, yasal ticaret yoluyla getirildikleri zaman karantina önlemleri kapsamında bazı incelemeler, değerlendirmeler yapılıyor. Ancak Hı -hı. E, bu şekilde doğadan toplandığı zaman e, taşıdıkları parazitler, Hı -hı. Bilgiler, bakteriler hiç bilinmiyor. Bunlar da yayılmaya devam ediyor hani İnsanların e, Şil papağanlara dair farkındalığı e, Birçok açıdan düşük Bir taraftan hani renkli kuşları görmekten insanlar çok mutlu Ama diğer taraftan da bunlar daha çok olsun Etrafta diye kasten bırakanlar var Zaten hmm. 34 şehirde Görmemizin e, temel sebebi e, Bu kastil kazara Bırakılma vakaları ve bir de Yaban hayatı kaçakçılık vakaları var e, Kaçakçılar yakalanacaklarını anladıkları zaman Doğaya bırakıyorlar bu da ...yeni popülasyonların kurulmasını hızlandırıyor. Evet. Tüzeci hızlandırıyor. E, ama normalde e, doğada evcil ve egzotik türlerin olmaması gerekiyor. Olmaması gerekiyor. Kalsiden bırakılmasının sebebi yani ticaretini yapan insanların... ...yasa dışı yollarla ticaretini yapan insanların bırakmasını daha mı söz ediyoruz? Evet. Ceza olmamak için Hı -hı. kuşları bırakabiliyorlar. Yani Hı -hı. kuşlar uçtuğu için e, onlar da e, o sırada kuşlar ortamda bulunmadığı Hı -hı. için... ...daha düşük ceza ödüyorlar. Aslında bu konuda yapılması gereken temel şey e, papağanların doğadan toplanması ya da yumurtalarına müdahale yerine evet. ticaretinin tamamen yasaklanması. yasaklanması. Geçen evet. yıl e, ithalat yasaklandı ama bu da önemli bir, bir yasal boşluk oluşturdu. Şu anda ülke içinde ticaret serbest olduğu için insanlar e, maddi değeri olan bir şey olduğundan dolayı parklardan, mezarlıklardan topluyor ve satıyor. Bir de artıyor. Mesela bunun tamamen önlenmesi gerekiyor. Hem yasal ticaretin hem yasa dışı ticaretin önlenmesi gerekiyor. Ee, ve eğer önemli ekolojik, ekonomik, sosyal etkileri olursa o zaman yönetilmesi gerekiyor. Mesela işte eğer e, tarım arazileri görülürse çok hızlı bir şekilde yeniden kafese alınması gerekiyor. Hı -hı. Zaten yönetim yaklaşımlarında dört basamak vardır. Birinci basamak yeni bölgelere girişin engellenmesidir ki ticaret engellendiği zaman zaten bunu başarmış olacağız. Evet. İkincisi İlk kez görüldüklerinde doğadan toplanması yani hiç etkisi olmadan yeniden kafese alınmasından bahsediyorum. 3. aşamaya geçtiğimiz zaman bunları yapmamıza rağmen popülasyonlar varsa ve bu popülasyonların da olumsuz etkileri varsa o zaman e, türün ekolojisi, biyolojisi, genetiğine bağlı olarak en uygun yöntemin seçilmesi gerekiyor. Yine de başarılı olamazsak ve onların sayıları artarsa ki İstanbul'da 5000 bireyin üzerinde yapacak hiçbir şey yok. Doğallaşmış kabul ediliyor. Kumrularda olduğu gibi evet. onlar artık Türkiye'nin ya da o bölgenin eee kuşları, kuşları arasında, canlıları arasında sayılıyor. Yani Sizin... küçük pardon, küçük popülasyonlara müdahale etmek daha kolay ama büyük popülasyonlara Hı -hı. Pek mümkün olmuyor. Sizin çok değerli bir projeniz var. Papağanları vatandaş bilimi yoluyla saymak ve bir anlamda kayıt altına almak. Papağan sayımları biraz bahsedelim mi o projenin hangi aşamada olduğundan ve nasıl işlediğinden? Papağan sayımları vatandaşların papağan gözlemlerine dayanıyor. Yani papağan insanlar bana... Ee, şurada papağan gördüm şu kadar birey <gülüyor> e, diye e, gözden formumuz var basit bir gözden formu onu dolduruyorlar ya da doğrudan e-posta e, e, gönderiyorlar ya da Twitter'dan e, bilgi gönderiyorlar aslında sosyal medyada Twitter hesabı açmak çok faydalı oldu hem daha fazla insana ulaşmam da o insanların farkındalığın artmasında hem de işte papağanlara dair kayıtların derlenmesinde oldukça e, kat, önemli katkılar sağladı. Mesela Atlas dergisiyle bir işbirliğimiz var. Evet. E, bundan dolayı da önemli kayıtları gönderenlerin fotoğraflarını dergide o önemli bilgilerle birlikte yayınlıyoruz. Papağanlara dair nelere ulaştık, nelere elde ettik diye. Hı hı. Dolayısıyla katılımcı bir yaklaşımla e, devam ediyor. E, orada da ilginç bir bulgumuz var. E, toplam doğada 17 papağan türü gözlendi. Bu da yine anormal bir durum. Çünkü... Yani bir olur iki, üç, dört yani 17 çok yüksek. Bu da yine işte kastik kazara bırakmalar hmm. ya da yaban hayat kaçakçılığı etkisiz. Zaten hani bu rakamları ya da bu verileri söylerken bununla ilgili başka makaleler yazdık. Oradan dolayı bu kadar rahat söyleyebiliyorum. Hani buna dair elimizde bilgiler mevcut. Evet. Bu 17 türü birbirinden ayıran özellikleri de tabii ki e, vatandaşlar biliyorlar değil mi? Görüntüleri, şekilleriyle, e, renkleriyle birbirlerinden farklı bu 17 tür. Bazıları çok farklı Hı -hı. ama e, yeşil papağan ve iskender papağan çok benzeyen bir tür var. Erik papan. Genellikle onu uzaktan yeşil papağan zannediyorlar ama yakınlaştığı zaman kafası erik renginde... Oradan ayırt ediliyor. Yalnız hmm. hala ülkemizde yeşil ve İskender karıştırılamıyor. Ne benziyor? Tek etaptı, evet, evet, yeşet tatlı insanlar onu hep yeşil olarak düşünüyor. Ama İskender papağanının kanat üstünde kırmızı bir omuz lekesi var. Gagaşı hmm. daha iri, boyun halkası iri. E, oradan ayrılıyorlar. Yani ben vatandaşlara e, papağanlarla ilgili şunu tavsiye edebilirim: e, Mümkün merkevi papağanları beslemeyin. Doğada evet. çok fazla papağanlar besleniyor. İnsanlar balkonlarından hmm. besliyorlar, işte parklarda besliyorlar. E bunun şöyle bir sakıncası var. İnsanla yapan hayvanlarının mümkün mertebe etkileşim halinde olmaması gerekiyor. Birincisi Hı -hı. bu bir halk sağlığı kesimden. İkincisi de e, iyi niyetli olarak onlar besin veriyor olabilir ama başka insanlar doğadan topluyor bir taraftan. O yüzden e, papağanların ne kadar insanlarla mesafeli olurlarsa o kadar daha iyi. Üçüncüsü de biz e, zaten ekosistemlere müdahale ederek bunları getirmişiz. Bir de insanlar besledikleri zaman üçüncü bir müdahale oluyor. Evet. O yüzden lütfen doğada gördüğünüz papağanları beslemeyin. Hı -hı. Gözlemleriniz olursa e, bana gönderebilirsiniz. Nasıl ulaşabilirler? Evet o gözlemlerle ilgili papağan görenler, papağan e, say hesabından mı size ulaşsınlar? Nasıl ulaşsınlar? Bana etkili üzerinden ulaşabilirler. Hı -hı. Gazi Üniversitesi E-posta adresim Esra Per Adılsaydım et Gazi Edutare adresinden. Bir de papaz sayimlari blogspot var. Orada da dikkat çekici bilgileri yayınlamaya çalışıyorum. Hı -hı. E, bu şekilde internet üzerinden ulaşabilirler. ulaşabilirler. Gönderebilirler. Kayıt göndermek demek bir fotoğraf mı yoksa nerede gördükleriyle ilgili bilgiyi mi nasıl aktarıyorlar size? Aslında hepsini dahil, hı hı. Ee, sadece şu kadar bire gördüm diyeni de kabul ediyorum. Onları geçici olarak e, kesin kayıt değil. E, ama görüntülerle gönderenleri kesin kayıt olarak kabul ediyorum. Yeni illerdeki kayıtları da zaten kuş ve fotoğrafçılığıyla çalışarak teyit etmeye çalışıyorum. Hani her yeni ilden gelen gözlemler doğru mu diye. E, bu şekilde fotoğrafları, videoları ya da doğrudan gözlemlerini paylaşabilirler. Hatta bir konuda çok ciddi bir eksiğim var, onu da duyurayım. Evet. E, özellikle e, çok fazla efsane var, papağanların nasıl geldiğiyle ilgili olmak. Hı -hı. Ben haber ar arşivleriyle çalıştım, çeşitli anahtar kelimeler taradık ama işte kamyon devrildi, gemi kazası... Gemi kazası çok konuşuluyor gerçekten, evet, bir gemi yani... kazası olmuş, ambardan işte papağanlar e, uçmuş diye... Aslında bu konuda kanıta tek bildiğimiz 1997 yılında İstanbul Havalimanı'ndaki Gümrükü'de e, kazara e, 120 bireyin doğaya bırakılmış olması. Hmm. Tek bildiğimiz bu. Çok sayıda da şehir efsanesi var. Aslında şehir efsaneleri sadece bizde değil başka ülkelerde de var. Doğru. Ben bu şehir efsanelerini netleştirmek için dediğim gibi haber arşivleriyle çalıştık. E, haber ajanslarıyla pardon. Evet. Ama bir şey elde edemedik. Eğer... Geçmişte yani kendileri birebir gördülerse, başkalarından değil, birebir kazayı gördülerse, bunu detaylandırarak bana ulaşabilirlerse, bilgileri verebilirlerse bu konuda çok faydalı olurlar. Çünkü bu rakamlar çok düzensiz şekilde birden bire artıyor. Mesela belirli yıllarda 500 birey görülmüş bir anda İstanbul'da. Evet. İşte, bu tür rakamların yükselmesinin... Ya e, yaban hayatı kaçakçılık vakalarıyla ilişkilendirilebiliyor ya da bu tür kazalarla ilişkilendirilebilir ama kazalara dair bilgileriniz yok. Bir de insanlara e, şu konuda bilgi vermek istiyorum. Mümkün mertebe papağan satın almayın. Papağan ticaretine... E, Destek olmayın bu anlamda evet. değil mi? E, bir de e, papağanların... Hani, ekolojik ve sosyolojik olarak e, onun da etkileri olabiliyor. O yüzden yani çok almak istiyorlarsa, o zaman da şu kriterlere dikkat etsinler lütfen. İskender papağını, yeşil papağını ve keşiş papağını ülkemizde istilacılık riski olan türler. Lütfen hı hı. bu türleri satın almayın. Onun yerine eğer alacaksanız tam tropikal türlere. Yani doğada hayatta kalma şansı olmayan... Olmayan, bir red, özel bir bakım gerektiren, mi? evet türleri. Evet, Onların amazon isimleri amazon... neler örneğin? Mesela muhabbet kuşunu, sultan papağanı, amazon papağanı bunlar doğada popülasyonlar kurmuyorlar. Hı -hı. Bir de her papağanın sertifikası olması gerekiyor. Ve o sertifikada da orijini yazıyor. Dolayısıyla lütfen kafesten yetiştirilmiş bireyleri satın alın. Doğadan toplanmış bireyleri satın almayın. Çünkü doğadan toplanmış bireyleri satın aldığınız zaman onun dünyadaki popülasyonun düşmesine katkı sağlıyorsunuz. Evet. Çünkü ticaret için bazı türler doğadan toplanıyor. Bir de ayaklarında halkalar olması gerekiyor. Çünkü hı hı. hani Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün bu konuda yaptırımları var ve yasal ticaret yapanların... Sertifikayla, halkasıyla birlikte satması gerekiyor. Orijinali mutlaka ifade edebilmesi gerekiyor. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Buna dikkat etsin papağan satın almak isteyenler diyelim. Ayrıca papağan ile evet. ilgili sizinle bilgi paylaşmak isteyenleri de Papağan Say, sosyal medyada Papağan Say kullanıcı adıyla ...hesabınıza davet edelim. Buradan hem blogspota ulaşabilirler... ...papağansayımları.blogspot.com adresine... ...hem de diğer e, Twitter ya da farklı mecralarda... ...yine Papağan kullanıcı adıyla... ...size ulaşmaları mümkün diyelim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Bu arada son olarak ben e, kayıt gönderen bütün gözlemcilere ...çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 6 yıllık sürecin sonunda... ...hani ben bunları... Onların bana e, aktardıkları bilgiler, gönderdikleri evet. gözlem kayıtlarıyla söyleyebiliyorum. Ne kadar güzel, ne kadar değerli. Hakikaten vatandaş bilimi kavramını da bu sayede sizinle öğrenmiş olduk. Herkesin katılımıyla gerçekleşen bir envantaj ortaya çıkıyor e, sonunda. Türkiye'de doğada papağan gördüyseniz eğer papağan sayımlarıyla ilgili Esra ulaşmanız mümkün. Papağan sayı kullanıcı adıyla sosyal medya hesaplarından diyerek tekrar teşekkürlerimizi iletelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Doçent Doktor Esra Perle söyleşti. Güne Bakan devam ediyor. 14 Haziran yani bugün... Kan grubu sistemini bulan Nobel ödüllü bilim insanı Karl Landsteiner'in doğum günü ve Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü olarak kabul ediliyor. Bu özel gün düzenli ve gönüllü kan bağışının yaygınlaştırılmasına ilişkin bilgilendirme yapılarak bireylerin kan bağışına teşvik edilmesi amacıyla her yıl ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanmakta. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliğinde gönüllü ve düzenli kan bağışı konusunda toplumun bilgilenmesini, amacıyla farkındalık çalışmaları yürütülmekte. Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kutlamaları kapsamında bu yıl İyi Ki Varsın Kan Dostum adlı bir çalışma ile Türk Kızılayı'nın sabit ve gezici kan bağışı noktalarında kan bağışı faaliyetleri sürüyor. Kan bağışında bulunmak isteyen bağışçılar www.kanver.org adresinden kendilerine en yakın kan bağış noktasının adresine ulaşabiliyor. Randevu oluşturarak istediği noktada, istediği zaman diliminde kan bağışında bulunabiliyor. Bununla birlikte yine geçtiğimiz yıl kullanıma açılan Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulamasından ve 168 numaralı çağrı merkezinden de kan bağış adreslerine ulaşıp bağışta Bulunabilirsiniz. Biz de bu özel günü kutluyoruz. Ülkemizin kan ihtiyacının tamamen karşılanabilir ve sürdürülebilir olmasının yolunun düzenli kan bağışıyla mümkün olduğunu da hatırlatıyor. Kan bağışçısı olma koşullarını sağlayan herkesi düzenli kan bağışına davet ediyoruz. Güne Bakan devam ediyor. Şehirde permakültüre, okul bahçelerine, ekolojik yaşamın gücüne inanıyoruz. Aynı şeylere inananlarla bağlar ve topluluklar oluşturmaktan güç alıyoruz diyorlar. İstanbul'da yaşayanlara permakültürün ne olduğunu anlatmak, kentli insanın toprakla, sürdürülebilir yaşamla bağını kuvvetlendirmek amacıyla kurulmuş bir girişim. İstanbul Permakültür Kolektifi kolektifin kurucularından Dilek Yalçın Demirayat telefonu attığımızın diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için Güne Bakan'a öncelikle. Ben teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Hem sizi tanıyalım hem permakültür kavramını tanıtalım dinleyicilerimize. Nedir permakültür ve tabii ki kolektifi tanımak isteriz sonrasında da. Ee, sağ olun. Ee, Dilek Yalsın Demiralp olarak ben aslında bir kimya mühendisiydim ve tekstil firmalarında yönetici olarak çalışıyordum. Haki evet. kızım doğup da ona mama vermek zorunda kalana kadar hı hı. E, emmeyi reddetti ve mama verince içinde soya olunca soya şu anda güçsüz düşmüş bir bitki olduğu için e, GDO'lu veyahut da ilaçlarla üretilebildiğinden dolayı çok evet. az miktarda ancak ilaçsız yetiştirilebildiğinden dolayı e, ben kendi elimle çocuğuma ne yediriyorum sorusu geldi. Ve onun akabinde araştırmalar yaparken yolum fikir sahibi damaklar slow food e, kondiyum ile kesişti. Ve oradaki yazışmalardan da permakültür diye bir şeyin varlığından haberdar oldum. Hı hı. Bir grup vardı sen çok fazla börtü böcek konuşuyorsun gel bir de burada konuş bakalım burada neler oluyor hep beraber tartışalım dediler. Beni o gruba aldılar ve hayatım değişti diyebilirim size. Wow, müthiş bir hikaye gerçekten ne kadarlık bir süreçten bahsediyoruz. 2009 yılında başladı bu süreç. Onun öncesinde tabii ki doğanın içinde olmak birlikte çiçektir böcektir her şey vardı ama kültür tabii ki sadece bunlar demek değil. Tabii. bir de kimya alanında tekstil sektöründe çalışıyordunuz büyük olasılıkla pek çok kimyasal evet. işte boya maddeyle haşır neşirdiniz öyle değil mi? Ya ben hep kimyanın kötü tarafında değil iyi tarafında olmayı hmm. tercih ettim arkadaşlarım mesela büyük ilaç firmalarıyla falan çalışmak isterken ve işte kocaman paralar kazanmaya doğru hmm. isterken ben hep o tarafta kalmamaya özen hmm. göstermiştim. En sonda denetçi olarak çalışıyordum zaten. Fabrikalar işte çevreyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaratıyorlar mı, yaratmıyorlar mı? İşçilerine ödeme iyi yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı... ...bütün bunları denetlediğimiz sosyal denetimler yapıyordum... bu bir firmada çalışıp... E, ...dolayısıyla hani içimden gelen hep e, kimyanın kötü yönü değil... ...iyi yönü olmuştu. Doğaya dost olan tarafıyla ilgileniyordunuz. Evet çünkü kimya hı hı. her şey demek... ...yani şu anda vücudumuzda bir sürü şey oluyor... ...onların Tabii. da hepsinde bir kimyasal bir reaksiyon var kanımızdan oksijenin geçmesi bizim nefes oluyor olmamız, hücrelerimizin içerisinde taşınması vesaire bunların hepsi kimyasal bir şey organik kimyanın içerisine giren biyokimyanın içerisine giren konular bunlar şartlanmışız ee, galiba değil mi hemen böyle bir zararlı kimyasal geliyor aklımıza. evet evet yani su da aslında e, bir kimya e, bileşimi e, hidrojen ve oksijenden oluşuyor ve biz onu içiyoruz evet evet içtiğimiz Havadan, kahveden yediğimiz oluyoruz. her şeye kadar içinde kimya var hakikaten Dolayısıyla hani o konuda hep e, iyi tarafta olmaya gayret ettim. Gene aynı şekilde parma kültürle tanışınca da e, o, onun ne kadar dünyaya iyi bir şeyler yapmaya çalıştığını fark ettim. Bill Morrison zaten dünyada ne kadar çok zarar olduğunu görünce, insan etkisinin doğaya ne kadar çok zarar verdiğini görünce öyle bir sistem olalım. Biz zaten bu dünyada madem ki varız, hı hı. madem ki bir ayaklarımızın üzerinde durarak da bir şeyleri e, yok ediyoruz... Bunu olabildiğince yok etmeden ne yapabiliriz? Ayakta kalışımızın ve topluluklarla birlikte yaşayışımızın bir etkisi varsa bu dünyaya o etkiyi pozitif anlama nasıl çekebiliriz? Onu düşünmüş ve bunun üzerine çalışmış David Holmgren ile birlikte. Ve permakültür kavramının da kendileri değil mi yaratıcıları? Evet. Bill Morrison ve David Holmgren bu kavramın yaratıcısı. Hı hı. Üniversitede öğretim görevlisi iken Bill Morrison öğrencisi oluyor David Holmgren hı. ve onun bitirme tezi üzerinde çalışırlarken de permakültür doğuyor dünyaya geliyor. Tam olarak ve, ne anlıyoruz permakültür deyince? E, permakültürün tanımı hani böyle ağdalı bir tanım oluşturalım derseniz eğer etik temelli, sürdürülebilir, yaşam yerleşimleri, tasarımı, bilimi diye tasvir hı. ediyoruz. Etik temeli var çünkü üç etik ilke üzerine bina ediliyor. Bunlardan bir tanesi doğayı gözetmek, diğeri insanı gözetmek. Üçüncüsü ise elde ettiğimiz getiri, her neyse bu ilk iki ilkeye vakfetmek. <gülüyor> Bunu bazı yorumlayanlar nüfus ve kendi davranışlarımıza, kendi etkilerimize sınır getirmek olarak da söyleyebiliyorlar ama... Siz zaten elde ettiğiniz getiri her neyse ilk ilk ilkeye vakfettiğinizde bu da otomatik olarak e, çözümlenmiş oluyor kendi içinde. E, o problemi de ortadan kaldırmış oluyor. Evet. E, doğaya rağmen doğaya karşı değil... Doğayla birlikte de hareket de. et değil mi bir başka ifadeyle de ve tabii ki içinde çok boyut var yani hem insana fayda hem ama diğer canlıların da faydasını gözetmek orada işte insanın faydasının belki bir adım geri atması anlamına gelen bir takım davranışlar var. Peki permakültür kolektifi neler yapar belki o yaptıklarınızdan zaten permakültürün neler yapabileceğini de kavrarız yaptıklarınızı öğrendikçe. Ee, ...şehirler en çok tüketen kısım şu anda, hı hı. Ee, hep bir kaynağa tüketme üzerine hareket ediyorlar. Gerçi ee, kuruluş şekilleriyle de bunu baktığımızda e, oradaki hatalardan dolayı bunu aslında yapıyorlar. Koskoca bir İstanbul mesela, bütün Türkiye'deki yiyecek kaynaklarını neredeyse tüketmeye eğilimli bir vaziyette. Ve çoğunu Yanına... da israf ediyor. E, aynen ve etrafındaki su kaynaklarını gene aynı şekilde etkiliyor. Bizim yaptığımız tercihler ve bizim yaptığımız hareketlerle birlikte hı hı. dört ayrı şehirden İstanbul'a su geliyor. Hı hı. Kendi kaynaklarını koruyamıyor. Ama şöyle bir şehir hayal edin ya da şöyle bir yaşam birleşimi hayal edin. O su kaynaklarını yok etmek üzerine değil... Kendi kaynaklarını olabildiğince içinde çevirerek kullanabilecek bir evet. olsun. Yani hem kendi su kaynakları olsun hem mesela kendi tarımını e, sürdürsün değil mi? Kendi gıdasını üretsin. Sadece tarım demek değil permakültür. Hmm. Bazen yanlış algılanıyor. Dediğim hmm. gibi insanın dünyada yeryüzündeki etkisinin çevresiyle olan etkileşiminde olabildiğince sürdürülebilir hale dönüştürülmesini sağlıyor permakültür. Yani kaynak tüketiminden suyu örnek alırsak mesela işte biz mes evin içerisinde o suyu tüketiyoruz, kullanıyoruz. Ama bazıları geri döndürülebilir şekilde çünkü dişlerimizi fırçalıyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz, bedenimizi yıkıyoruz, sezeleri yıkıyoruz. Hı -hı. O su çok fazla kirlenmemiş bir su oluyor. Hı -hı. Ona biz gri su diyoruz ve o gri suyu aratıp tekrar bir başka yerde evin içinde mesela sifonlarda kullanabilmek mümkün. Hatta hatta çok iyi arıtmasını yaparsak tekrar aynı şekilde kullanabilmemiz de mümkün. Tabii bunun için bu sistemin, evet. bu sistemin kurulması lazım. Bu sistemin kurulması lazım. E, ve bunu kendi evimizin içerisinde yapabiliyoruz. Artık bazı belediyeler bunların kurulmasını zorunlu hale de getiriyorlar. Çünkü e, kaynakları tüket tüket nereye kadar hiçbir Hı -hı. kaynak sonsuz Hı -hı. değil. Gene sudan gidersek su dünya içerisinde e, bir döngüde uzaya çıkmıyor. Uzaydan içeriye su da gelmiyor. E nedir? Dinozorların yediği içtiği tuvaletin yaptığı suyla bizim yediğimiz içtiğimiz tuvaletimizi yaptığımız su aynı su. Biz bunu kullanıyoruz ve bunu kirletiyoruz. Bunu kirletmeyi en aza indirgersek ve kirlettiğimiz suyu en iyi şekilde temizlersek ancak yaşamımızı idame ettirebiliyoruz. Aksi halde yaşayamaz hale dönüşmeye evet. doğru gidiyoruz. Evet. Eğitimler veriyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Biz de bunları konuşuyoruz işte hani şehirde sormuştunuz ne yapıyoruz Hı -hı. diye. Bunları ne yapabiliriz, nasıl dönüştürebiliriz ve nasıl topluluklar kurabiliriz Bunlar üzerine çalışıyoruz. Çünkü e, aynı düşünce yapısında olan insanlar çok yalnız kalıyorlardı. Ben çocuğumu nasıl doğru beslerim sorusunda çok yalnız kalıyordum etrafımdan devamlı olarak. Bana işte onu alma çok pahalı bunu böyle yapma hep böyle bir şeyler geliyordu. Hı hı. Ama aynı insanlar el ele tutuşup da birlik oluşturduğunda ki buna sosyal permakültür yönü için ağlar ve bağları doğru kurduğunuzda ve kurguladığınızda bir şeyleri değiştirebilmeniz mümkün. Mümkün topluluk destekli bir model ve aslında pek çok e, alana da bu modeli uygulayabiliyoruz öyle değil mi? Aynen ve biz de şehirde bunu yapmaya çalışıyoruz. E, 2013 yılında kuruldu kolektif. 2013 yılından beri 9 senedir bu ağları ve bağları güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda da e, pek çok kişi bizimle birlikte oldu. El ele tutuştuk, gruplar oluşturduk. E, bu grupların içerisinde bazıları gıda odaklı oldu, bazıları su odaklı oldu. Ee, ...ve bunlarla birlikte çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Biraz örneklendirebiliriz o çalışmaları, içlerinde neler var, içeriklerinde neler var? Ee, mesela hani çok ağır bir çalışma değil ama bizim en keyif aldığımız peynir grubumuz var. Evet, evet. Kendi evimizin içerisinde kendi peynirlerimizi üretebilmek amacıyla ve o çok neşeli geçiyor. İnsanlar bir araya geliyorlar, birlikte peyniri yapıyorlar, mayalarını paylaşıyorlar. Hı hı. Birbirleriyle e, peynir bezi mesela çok büyük oranda satılıyor, bölüşüyorlar. Ya da maya litrelik satılıyor ama siz onun içerisinden bir mililitreyi ya çekiyorsunuz ya çekmiyorsunuz. Uzun süre onu kullanıyorsunuz büyük üretimde olmadığı için. Dolayısıyla paylaşıyorsunuz paydaşlarınızla ya da sabun yapanlar var hep birlikte evlerinde toplanıp biri mikseri getiriyor, biri e, yağı getiriyor, biri bir başka şeyi getiriyor ve çıkan ürünü birbirleriyle bölüşüyorlar. Harika. Ve bu da bu sizinle konuştuğumuz bütün bu konular konuşuluyor. konuşuluyor, fikir alışverişleri yapılıyor, belki herkes birbirinden bir şeyler öğreniyor, değiştiriyor, dönüştürüyor. Aynen bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Bu pandemi döneminde online'a döndük ama hmm. online'ın içerisinde de gene grupları devam ettiriyoruz. Gene ara ara birlikte toplaşıyoruz. En son mesela bir yazarla bir araya geldik. Arkadaşlarımızdan bir tanesi, parmaköltür tasarımcısı arkadaşlarımızdan bir tanesi, kendi toprağınızı üretin kitabının çevresini yapmış ve onun yazarına ulaştık. Çok tatlı bir hanım Amerika'dan. Onu tanıştırdık. Burada ne düşünmüş, ne yazmış, o kitabın içerisinde neleri ifade etmeye çalışmış. Hı hı. Evren onu çevirirken neler hissetmiş, ne olmuş, bütün okuyanlar ne hissediyor. Böyle bir buluşma yerini oluşturduk. Kendi yani, toprağınızın evet. Yani. Yangınların ardından yangınlar üzerine Avustralya'da biliyorsunuz yangınlar sık sık çıkıyor. Bill Morrison ve David Holmgren Avustralyalı hı hı. ve e, David Holmgren'in bu konuda yazılmış olan bir kitabı da vardı. Bizimle buluşmayı kabul etti. Geçen seneki yangınların ardından e, ve onunla bir toplantı yaptık. Orada ne yapıyorlar, ne hı. düşünüyor, bunun öncesi. Çalışılması gerekiyor. permakültür tasarımında öncesinin çalışılmış olması gerekiyor. Aynı şekilde Penny Livingston Stark'la bağlantı kurdum. Ben Penny mesela örnek verdi Los Angeles'ta yangınlar olduğunda onun öğrencilerinin içerisinden doğru tasarımı yapmış olan alanların ayakta kaldığını, yangından etkilenmediğini en az zararla atlattıklarını anlattı. Bunun için ne yapılması gerektiğini anlattı. Biz de bütün bunları paylaştık. Ee, ve şimdi de paylaşmaya devam ediyoruz. Ve hatta öğrencilerimizle permaculture afet grubu kurduk. Bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. E, her hafta toplantılarımız devam ediyor. Bununla ilgili neler yapacağımıza dair e, çeşitli e, şeyler Hı -hı. öngörüyoruz ve e, onun da yakın sürede duyurusu çıkacak. O grupların içerisinde de sizlere de çalışmaya davet edeceğiz inşallah. Harikasınız. Bu kendi toprağınızı üretin meselesinin içinde tabii ki kompost da var. Kompost eğitimleri de veriyorsunuz bildiğimiz kadarıyla öyle değil mi? Evet e, kompostu biz yıllardır e, Bokoşi kompostu, Bulcan kompostu, şehirlerde yapılabilen kompostlar diye. Hı -hı. ilk başta onlarla yola çıktık. Onun ardından büyük arazilerde yapılacak olanlarla da devam ediyoruz. Bunları aktarmaya çalışıyoruz ve son dönemde bu konuda çok güzel hareketlenmeler var. Hı hı. Belediyelerin bu işe katılması çok güzel oldu. Ama kendi evimizde bireysel olarak da kendi balkonumuzda, bahçemizde yetiştiricilik yapabilmemiz mümkün. En az suyu harcayarak en doğru şekilde yapabilmemiz mümkün. Ve kendi atığımızı kendi içerisinde döndürebilmemiz mümkün. E, toprak aslında e, doğanın yapabildiği bir süreç. Yüz e, 100 ila bin yıl içerisinde oluşuyor toprak. Bizim onu yerine koyabilmemiz bu harcamalarımızla çok zor. Ama en azından kompost yapıp onu daha verimli hale getirmeye, yok ettiğimizde bir parça daha e, yerine koymaya çalışabiliyoruz. Yoksa o çok uzun bir süreç ve biz aslında o süreçte e, erozyonla birlikte ya da yaptığımız çeşitli insansal etkilerle birlikte onu yok ediyoruz. Ve onu yok etmeyi durdurmamız hı hı. gerekiyor en başta. Ve bunun için aslında hepimizin yapabilecekleri var. Hem toprağı besleyecek, zenginleştirecek, toprağın oluşumuna katkıda bulunacak kompost hem de daha az atık çıkarmamızı sağlayacak Mutfakta sıfır atık mümkün mü diye de yine çağrıları var İstanbul Permakültür Kollektifi'nin. Evet. Belki biraz öneriler paylaşabiliriz bu noktada bireysel olarak evlerde yapabileceklerimize dair. Bunları dönüştürebilmemiz mümkün. Yani hı hı. elde ettiğimiz çıkan o atık diye düşündüğümüz şeyleri kabuk veyahut da saplarla bir şeyler yapabilmemiz mümkün. Hı hı. Mesela bizim Instagram hesabımızda örneği var. Ee, Temiz otunun yapraklarını salataya koyup yiyoruz ama saplar ne olacak? Evet sapları yani hep atarız genelde. Yiyor. Ne yapacağız? Ee, benim doktor bir arkadaşım var e, kulakları nasılsın? O, o mesela o sapları ince ince doğuruyor. E, soğanla birlikte kavuruyor. Üzerine yumurta kırıp sabah kahvaltısında omlete dönüştürüyor. Ne güzel. Ben onu çok seviyorum. Belki ee, çok faydalıdır yani semizotu çok faydalı bir sebze büyük olasılıkla evet. sapları da çok faydalı. Evet domatesin kabuğunu soyanlardan mısınız değil misiniz bilmiyorum ama soyanlar varsa mesela onları kurutup toz haline getirip tekrar <gülüyor> kullanabilmek mümkün. E, veyahut da bunların çıkmamasını sağlamak mümkün mutfaktan en az atığı çıkması üzerine odaklanmak mümkün. Yıkadığımız suları, sebzeleri yıkadığımız suları tekrar balkonda saksılarında Çiçek sulamak için, evet, evet. Ya da tuvaletin içerisinde işte tuvalete dökmemiz mümkün. Ben tuvaletler konusunda çok takıntılıyım diyeyim size. Hı hı. Çünkü öyle hanımlar var ki 3 tel saçını içine atıp sifon çekiyorlar. Ama o sifonu çektiğinizde asla ve kat a aklınızdan çıkartmamanız gereken şey en az 8 ile 16 litre suyu siz boşu boşuna yolluyorsunuz. Ya da çok fazla deterjan kullandığımız zaman o aslında işte kendi banyolarımız temizleniyor gibi hissediyoruz ama e, suları kirletiyoruz sulara o kimyasalları gönderiyoruz öyle değil mi? Diğer canlıların yaşamını <gülüyor> etki edecek davranışlarda bulunuyoruz. Ki bir önceki konuğunuz e, bununla alakalı da şeyler söyledi. Hayvancıkları neler yapmışız, evet, nereden nereye getirmişiz. evet, evet. E, Permakültür buna da dikkat etmeye çalışıyor. Permakültür tasarımı yaptığınızda e, ne dedik? E, doğayı koru, doğayla, doğayı gözet, insanı gözet. Her ikisini birlikte gözetirken de zarar verme. Onlarla etkileşimimizde. Niye ben evime tropik bir kuş alıp ona bakayım? Yani o, o da ayrı bir soru. Hı hı. E, niye bunu yapmak zorundayız ve niye buradan bir sahip... internet kapısı açmak zorundayız. Evet, evet. Niye onu sahipleneyim? O doğada hı hı. zaten yaşıyor. Avustralya'da o kuşlar her yerdeler. Hatta e, bazen ağaçlardaki meyvelere de geliyorlar. Onları da yiyorlar ağlarla onun üzeri örtülüyor ama. Hani e, onlara az zarar verebilecek bir şey kanadı falan takılıyor mu diye de kontrol hı hı. ediliyor. Hı hı. Vurulmuyor. Bizde olsa hemen Maalesef. eline tüfeği alıp vurmaya kalkıyorlar. Maalesef. Vurmak Maalesef. yerine bir başka şekilde nasıl onun çözümü bulunur bunu düşünmeye davet ediyoruz. Yine içinde bulunduğumuz zaman dilimi mevsim itibariyle tam böyle balkonda bahçe yapabilmek için uygun zaman. Bu konuda da eğitimler veriyorsunuz. Geçtiğimiz 11 Haziran'da bir eğitim vermişsiniz sanıyorum. Evet, hangi tohum, ederim. hangi fide, hangi toprak... İşte ne kadar ışık neler yetiştirilebilir gibi belki burada da öneriler paylaşabiliriz bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize. Herkesin bir domates aşkı var. <gülüyor> Böyle bir balkonunda domates yetiştirsin sevdası var. Ama ben diyorum ki mesela domatesi tohumdan o saksının içerisinde yiyebileceğiniz hale gelene kadar geçen süre 3-4 ayı kapsıyor. O sürede siz balkonunuzdan çok daha fazla yiyecek elde edebilirsiniz. ...onun yerine roka ekerseniz, işte marul ekerseniz ya da kıvırcık ekerseniz... ...maydanoz belki... ...maydanoz, nane bunları ekerseniz... E, ...maydanoz, nane hadi birazcık daha baharat kısmında işin ama... ...marul, roka, e, kuzu kulağı bu tarz şeyleri ekerseniz... ...o saksıyı 5 ay boyunca bir tek ürüne bağlamamış olursunuz. Ve 5 ay boyunca devamlı oradan ürün, marulun mesela dış yapraklarını toplarsınız... ...o hala vermeye yaprağını devam eder yok edip atmamış olursunuz ve böylelikle orada sizin daha uzun sürecek bir kaynağınız olur balkonda yetiştiricilik yaparken bunları gözetmek düşünmek bence çok önemli çünkü yeriniz dar <gülüyor> o dar yeri maksimum size fayda sağlayabileceği hale nasıl getirirsiniz ve etkileşimi nasıl olur benim balkonumda solucan kompostum var mesela evdeki atıklarım solucan kompostuna gidiyor dönüştürülemeyenleri tabii ki Ondan sonra orada üretilmiş olan kompost saksılara gidiyor. Saksıların içerisinde nane, soğan, e, kıvırcık, latin çiçeği gibi şeyler var. Haydi. Latin çiçeğinin her bir parçasını yiyebiliyorsunuz. Çiçeğini, yaprağını, haydi, haydi. hatta tohumundan turşu yapabiliyorsunuz. Kendisinden sirke yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani saksınızın içerisinde hem size çiçek olarak güzellik verebilecek hem karnınızı doyurabilecek bir şey varken domates için 5 ay bir saksıyı bağlamayın. Onu dışarıdan alın. Bu önemli bir bitki, şey bilgi gerçekten. Bu arada eee genebilir bitkilerle ilgili de sanıyorum bir takım çalışmalar yapıyor değil mi? Çiçeklerle. Genebilir e, çiçekler. Evet evet. E, çiçekler her zaman e, güzelliği için değil. E, bizi besleme açısından da değerliler. E, dolayısıyla onların tam da böyle coştuğu baharda e, sevgili Merve Zenginsizmazla birlikte bu eğitimi yapıyoruz. Evet. Ee, ve orada e, bazen böyle hiç aklımıza hayalimize gelmeyecek çiçeklerle karşılaşıyoruz. Mesela akça ağacın çiçeğinden e, çeşitli şeyler yapılabildiğini ben hmm. bilmiyordum. Kızartmasını bile yapabilip yiyormuşsunuz. Bunları bu eğitimde ben kendim de öğrenmiş oldum. Latin çiçeği yandan. dediniz az önce. O nasıl bir çiçektir peki? Ee, Latin çiçeğini tarif ederken böyle hafif boru çiçeğine benzer. Böyle hmm. yuvarlak yaprakları vardır. Hatta lotus etkisi dediğimiz hmm. lotus'tan böyle bir etkisi de vardır O yaprakların sihirli bir özelliği de var Latin çiçeği de Aslında Güney Amerika kaynaklı ama ülkemizde de çok uzun yıllardır yetiştirilen bir tür annem bile mesela biliyor. Annem 82 yaşında evet. e, benim e, dayımın bahçesinde bu çiçekten vardı diyor. Hı. Hatta görünce aa çocukluğumun çiçeği dedi. Aa ne güzel. Çocukken öğrenilenler unutulmuyor. Oraya getirecektim ben de sözü kalan son iki dakikanın içinde İstanbul Permakültür Kolektifi çocuklara yönelik eğitimler de veriyor sanıyorum okullarla işbirliği okullarla içinde. Okullarla çalışıyoruz Hı -hı. evet. Doğa ve Çocuk adını verdiğim ve müfredatını benim yazdığım bir ders var. Ee, okullarda o dersi sürdürüyoruz ee, ve bahçe yapıyoruz çocuklarla. Daha sonra yemek atölyesi dersinde... Onları dönüştürüyoruz bahçeden elde ettiklerimizi nasıl dönüşeceğini de görüyorlar. Böylelikle kendi yiyeceklerinin sadece market raflarından gelmediğini, <gülüyor> uzun bir süreçten geçtiğini, bunun her bir aşamasını ve içinde tabii ki permakültür de var adı doğa ve çocuk bile olsa permakültür adının ticari olarak çok fazla yerde reklam malzemesi olmasını istemediğim için doğa ve çocuk koymuştum adını. Ee, ve bunun içinde aslında Permakülsüzü de var O su nereden geliyor ee, Nasıl döndürülür Nasıl bahçenin içerisinde hı kullanırız hı. Toprak nasıl Gibi şeyleri de içeriyor bu ders Toprak demişken de bu ayın sonunda Çok önemli bir eğitimimiz var ee, Amerika'da Ünlü bir e, mikrobiyolog olan e, toprak mikrobiyolojisi uzmanı olan Elaine Ingham'ın Türkiye'deki öğrencisi Murat kuy hocamızla birlikte toprakla ilgili bir eğitim gerçekleştireceğiz. E, bu eğitim gerçekten çok çok çok önemli çünkü toprak her şeyin başı ve sonu <gülüyor> e, dolayısıyla topraklarımız ne kadar güçlü olursa biz de o kadar güçlü oluyoruz ve bizim birinci işimiz şu anda toprakla e, çalışırken toprakları güçlendirmek olmalı. Ve bu yüze, bunun üzerine çalışmalar yapılması olmalı. O yüzden e, çok önemli bir eğitim. Bu konuda çalışmak isteyen herkese o eğitime mutlaka bekliyoruz. Diyorsun. Takipte olsunlar. Bugün de yine tarımda finansal okuryazarlık eğitimi varmış evet. İpek Topuzoğlu ile. Zamanımızın sonundayız. E, daha sını fazlasını İstanbul Permakültür Kolektifi kullanıcı adıyla sosyal medya hesaplarınızdan takip etsinler dinleyicilerimiz diyelim. Teşekkürlerimizle veda edelim. Ben çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İstanbul Permakültür Kolektifi'nin kurucularından Dilek Yalçın Demiralpti konuğumuz ve bugün de bu sohbetle Güne Bakan'ın sonuna geldik. Kemal Çat, Osman Yüksel, Muzaffer Yıldız Ebru Erkekli. Yoldaydık günün diğer yarısına doğru kalanı hakkını vererek yaşayalım. Anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne Bakan. Oto Ekspertiz'in lideri Pilot Garaj'da koltuğunuza yaslanın, ekspertiz işini Pilot Garaj'a bırakın. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yaşam alanınızdaki huzur ve konfor. Her mevsim interpen. Oto Ekspertiz'in lideri Pilot Garaj'da koltuğunuza yaslanın, ekspertiz işini Pilot Garaj'a bırakın. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İş dünyasında çok konuşulan bu akıl tutulması nedir? Yaptığı işi herkesten daha iyi yapmak için tutkuyla akıllı çözümler üreten bir şirket, onu anlayan, aynı tutkuya ve akla sahip olan hedef filo ile buluşur, hedef filonun akıllı çözümleriyle tanışırsa, akıllar birbirine tutulur. Sadece ihtiyaçları karşılayan değil, işleri dönüştüren büyük bir enerji ortaya çıkar. İşte buna, İşleri dönüştüren akıl tutulması denir. Hedef filo. Otogüven otogüven otogüven otogüven otogüven otogüven otogüven otogüven otogüven